Merhaba Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta geçtiğimiz son birkaç haftanın öne çıkan bazı su haberlerini birlikte size sunacağız Nuran'la. Bu haberlerin çoğu endişe verici ama endişe olduğu endişe verici olduğu kadar da absürt aynı zamanda. Mesela ilkinden başlayalım. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı tozak Köyü'nün muhtarı şöyle bir e, uygulama başlatıyor. Bir kampanya başlat. Bir kampanya evet. 1 Eylül 2013 tarihinden e, itibaren bir çocuk yap bir yıl su bedava olsun diye bir kampanya başlatmış. E, aslında bu köy fena halde göçten muzdarip. O yüzden de muhtar e, çareyi bedava suyla çocuk yapmaya teşvikte bulmuş. Çocuk yapan ailenin bir yıllık su faturasını muhtarlık karşılayacak evet, ancak şartları da şu uygulamanın şartı şu yeni doğanların köy nüfusuna kayıt edilmesi gerekiyor. Benzer nitelikli bir uygulama kararı 3 yıl öncesinde Ankara'ya bağlı e, Uruş Beldesi'nde de alınmış belediye başkanı beldenin nüfusunu gençleştirmek ve nüfus kaybı sonucu köy statüsüne düşmemek için çocuk bekleyen ailelerin bir yıl e, çocuğu olan ailelerin ise iki yıl su parasına muaf tutulacağını içeren bir uygulama başlatmış yani evet. hamile ise bir kadın üç yıl boyunca sudan <gülüyor> e, su parası ödemiyor böyle evet. bir uygulama yapılmış Ulus'ta da evet şimdi bunun e, suyun gün gelip de çocuk doğurmaya teşvik aracı olarak kullanılacağını bundan 20-30 sene önce birileri söyleseydi insanlara insanlar size gülerdi evet aslında musluktan akan suyun sadece temizlik amaçlı kullanılacağı ve içme suyu Suyu için ek para ödeyerek pet damacana damacanalarla karşılanacağını söyleselerdi. O zaman da evet. büyük bir <gülüyor> öfkeyle karşılanırdık herhalde. Evet ya da işte bu belirli bir kotaya kadar suyun bedava dağıtılmasının gün gelip bir suç olacağını yine söyleselerdi. Siz yapmayın derdiniz. Çok karamsarsınız derlerdi. Çok karamsarsınız derlerdi. Ama evet. hepsi artık gündelik hayatımızın bir parçası haline. Geldi. Evet. E, bu dikili örneğini her programda e, dile getirmeye çalışıyoruz. E, dikili belediye başkanı ve belediye üyeleri belli bir tonaja kadar, e, tona kadar suyun bedava verilmesini... ...bunu bir sosyal hak kapsamında değerlendirdikleri için yargılandılar. Evet. Ve e, suçsuz bulundular. Evet, beraat ettiler evet. bu davadan ama bunun revanşını alır nitelikte... ...iki tane çok absürt gerekçeyle açılan davadan e, hüküm giydiler. E, cezaya tabi tutuldular. Daha sonra onu da mecliste bir takım kararlarla e, suç olmaktan e, çıkarıldı e, aldıkları cezalar. E, şu anda yine onlardan dolayı da bir ceza almamış durumdalar ama yargılandılar bundan dolayı. Yani suyu belli bir Hı -hı. miktara kadar ücretsiz vermelerinden dolayı yargılandılar. Ama tabii bütün bu olumsuzluklara rağmen insan hakkı olarak niteledikleri suyu belirli bir kotaya kadar bedava vermeye devam ediyor dikili Belediyesi. Şimdi onun önünde bir evet. handikap oluşmaya başladı bu hı hı. E, işte bir yeni yasa var 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu e, onunla birlikte e, ilçe ve köylerin tüzel kişiliğini ortadan kaldırılması büyük söz konusu ölçüde, evet, evet. Hı hı. şimdi dikile de İzmir e, r 111 kilometre uzaklıkta bir ilçe ve bunun da İzmir'e bağlanması söz konusu Evet. Büyükşehir olduğunda suyun filatını e, kendileri belirleyemeyecekler. belirleyemeyecekler. O, o kesin yani e, suyu nasıl e, belli bir kotaya kadar bedavaya vermeye devam edecekler orası belli değil henüz. İşte bu zaten bu senin bahsettiğin 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu aslında merkezileştirme ve tipleştirme projesi. Su ve hıfzı sağ gibi bazı kamu hizmetlerinin merkezden ağır aksak ve e, gecikmeli olarak idaresi anlamına geliyor bu. Evet. Yani bu da e, su mücadelesine, su hakkı mücadelesine çok ağır bir darbe olacak maalesef. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi bu e, işte Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünün başlattığı, muhtarının başlattığı kampanya aslında ha. bir gerçekliği ortaya çıkartıyor. Yani bu nehirden musla musluktan ambalaja giden yolda su hızla e, ekonomik bir e, ürün haline dönüştürülmüş durumda. Bunu evet. gösteriyor bize ve bu e, dönüştürme sırasında da suyun fiyatı her geçen gün artıyor son kullanıcı biz insanlar açısından evet. her geçen gün artıyor. Tabii suyun faturasının artması da ne demek? Hani su faturasından muafiyet çok önemli bir ekonomik teşvik haline geldi demek. Evet. Artık. Ve tabii yeni kanunlarla da gittikçe merkezileşen Türkiye'de suyun güç odaklarının elinde toplanmaya başlaması artık kaçınılmaz bir şey oldu. Bu da güç sahiplerinin elinde suyun artık bir halkı kontrol altına alma aracına dönüşmesi demek. Bu da hani bu durumda gerçek bir demokratikleşme olmadan ne suyu ne de suyun halk, e, halklarını sudan faydalanan insanları korumak imkanlı görünüyor. Suyun kaderi bizim kaderimiz olacak evet. diye de bitirebiliriz <gülüyor> diye burayı. Diye bitirebiliriz. Evet. Yine e, bir başka haber bu sefer Van'a gidelim. Van Gölü sahilinde bulunan Edremit Hidroelektrik Santrali Van Gölü'nü kirletiyor diye bir haber çıktı geçtiğimiz haftalarda. Van Valiliği ve ilgili makamların sahil kenarında bulunan plajlara ve kampik alanları üzerindeki duş sularını duş sularını bahane ederek cezai işlemlere tabi tuttuğu biliniyor. Ancak HES'lerin kirletmesine hiç ses çıkarmıyor. Evet. Yani Öyle bu diye. bu haberdeki Validir. ilginç olan evet. kısım da bu zaten. şimdi vatandaşların yaptığı her şey denetime tabi ve cezası çok da var ve yani olsun evet evet, evet. Tabii zaten yani hiçbir şey yok yani Van Gönül'ü kim kirletiyorsa kirletmemesi noktasında bir kere tedbir alınması gerekiyor evet. kirletenin de cezaya tabi tutulması gerekiyor ama e, bunu e, büyük şirketler yaptığında devlet yaptığında bu cezalardan muaf evet. tutuluyor bir türlü e, cezaları hayata geçirilmiyor e, burada da aynı şey söz konusu şimdi bu Van e, gölü çevresinde bir kamping işletme ...bencisi bunu anlatmaya çalışıyor. Kendilerinin duşlarından dolayı hani e, kirlenen van e, gölün suyuna e, ceza, ceza veriliyor yazıldı. diyor. Ama hı hı. hesin kirlettiği ve görünür nitelikte artık kirlilik. Hı hı. E, buna herhangi bir şey yapılmıyor diyor. 20.000 ...kişi imza atmış herhalde... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...ya da daha az sayıda bilemiyorum ama... ...van Hı -hı. halkı yani bu kirliliğinin önüne geçilebilmesi için... ...bir imza kampanyası da başlatılmış. Yani devletin kendi asli görevlerini yapması için... ...artık vatandaş imza atmak... ...imza kampanyası düzenlemek zorunda kaldı. Evet. Ona rağmen de zaten işe yaramıyor yani yaramıyor. imza Şimdi bizim e, ofisimiz... ...SUAK kampanyasının e, sürdürüldüğü ofis... ...Gümüş Suyunda... E, ...Alman Konsolosluğu'nun hemen arkasında... ...ve bize her gün ofise giderken... E, işte Taksim'den gümüş suyuna doğru iniyoruz. Orada heybetli, devasa bir otel inşaatı söz konusu. Ve bu hı hı. otel inşaatı artık hani bulunduğu alanın dışına kaldırma, kaldırımdan da öte yola, yola. taşmış hı. durumda. Yani trafiğin içerisinde yürümek zorunda kalıyorsunuz. Trafiğinde ee, duruyor. Duruyor. Ve kimse buna evet. bir şey e, müdahalede Aylardır bulunmuyor. Bu şekilde, evet. Aylardan beri bu şekilde. Evet. E, zabıtı e, örneğin... ...işportacıları şey yaparlar... ...hemen peşlerine meşhurdur zaten... ...işportacı hmm. ve... ...dayak atarlar, Zavuşta işte ellerini el koyarlar... ...malları da, de. Evet, de... Evet, ...buna müdahale ederken... Hmm. Şey yok ...koca bir şeye... Sahibiyseniz, yok. ...ses çıkartılmıyor <gülüyor> ya da... ...biz örneğin 29 Haziran'da... ...iklim eylemini yaparken... ...stand açma... ...için e, bildirilerini, eylem duyurusunu yapmak için e, tamam. valiliğe, emniyete izin başvurusunda bulunmuştuk. E, tam o sırada işte gezi aylar öncesinden başvuruda bulunmuştuk. Evet. E, gezi olayları çıktığı için bir türlü stand açamamıştık. Ama belediye uzun bir süre bizim bu başvurumuzdan dolayı... Açmadığımız stantlar için işgaliye bedeli istemişti bizden. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu ne Yaman çelişki diyorum ha? Evet yani. yani... Bir yanda öyle bir yanda böyle. Bir başka çelişkili duruma yönelik bir haber daha var. Ee, bu haberde de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Ağustos'ta fırtına Vadisi'ni ziyarette bulunuyor. Ve dereye yavru alabalıklar bırakıyor. O sırada tabii flaşlar patlıyor falan. Ancak kendisi fırtına vadesine yapılacak 8 HES projesine onay verdiğini unuttu galiba. Bir de hani sık böyle dile getirdiği genelde... ifadeler var başbakanın. Evet, ben çevrecinin daniskasıyım diyor işte ne bileyim bölgeye yatırım gelsin istemiyor bu çapulcular diyor. Bazı odaklardan besleniyor bunlar diyor. Yeşil'in hastasıyım diyor. <gülüyor> Yeşil'in hastasıyım o son <gülüyor> sözü. Ee, işte şey diyor mesela ekolojik dengenin korunması için alabalık yavrularını dereye bırakıyoruz işte görüyorsunuz diyor ama kendi vatanında da kendi e, baba, baba ocağım dediği yerde doğru. de Rize'de de yine e, 12 tane HES yapılması planlanıyor Salarha deresi üzerinde. Ee, ...ve bu HES deneme çalışmaları sırasında... ...dere iki saatte kurmuş... ...o alabalık Sadece yani artık hemen... ...bir tane HES'in yarattığı etkiyi Hı -hı. söylemek açısından... ...bunu özellikle söyleme ihtiyacı... ...duyduk bu örneği... Evet. ...ve tabii. daha... Far, e, ...aynı bölgede... Daha ...birden fazla var, vadide tabii. yapılan şeyler var... Evet, Güney, ...güney Su Vadisi, Gürgen Deresi... ...Salarha Vadisi, Taşlıdere Deresi... ...bu e, Havzada toplam 12 HES projesi var... ...Güneysu Vadisi'nde Ada Cami HES ile birlikte Kale HES projesi üretime geçmiş. Bu Salarha Vadisi üzerinde Yurttaş Kazım'ın ineğini satarak hukuk mücadelesi verdiği bir durum vardı. Onu pek çoğumuz hatırlar zaten. Ve bu üç ayrı HES projesi de Rize İdare Mahkemesi kararıyla durdurulmuş ve iptal edilmişti. Ama inşaatlar tam gaz devam ediyor maalesef. Rize'nin İkizdere Vadisi'nde 26 evet. tane HES projesi planlanıyor... İkizdere hmm. ülke geleninde HES projelerinin en yoğun olduğu e, nokta. Evet. Doğal sit Hı -hı. alanı. Buna rağmen yani doğal sit alanı olmasına rağmen... ...2010 yılında Başbakan Erdoğan tarafından açılışı yapılan cevizlik HES projesi... ...başta olmak üzere vadide 3 ayrı HES projesi daha deneme üretimine başladı. 4 tane ayrı HES projesinin de inşaatı e, devam, devam ediyor. ediyor. Yani şimdi bu e, yavru alabalıklarını... E, ...nehre atarak aslında... hani ...ekolojik Hı. dengenin... ...dengeyi korumak için yaptık diyorlar... ...diyor. Ama, Ama bu yani. tamamen... Hepsi e, evet, ...göstermelik. Başka bir Çünkü a, yaşam kaynaklarını... ...kuruttuktan sonra bu Hı. yavru balıklar... ...nerede yaşayacaklar? Evet, Temel o, soru. Evet. Şimdi e, başka haberlere geçmeden önce... ...Ike Vettina Turner'dan dinliyoruz. River Deep Mountain High. And this is rivers Deep... ...Mountains High so Thank <laughs> you. I'm <laughs> you Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer yine HES'lerden muzdarip başka bir nehir. Antalya'nın Alakır nehrinden bahsedeceğiz birazcık. Oradan haberler var. Burada zaten Çedroporu için bir halk katılımı olmuştu. 22 Ağustos'ta onunla ilgili biraz konuşacağız. Şirketin yani bu HES'i yapan şirketin Alakır Vadisi'ndeki alan Köyü'nde Alakır 1 ve Alakır 2 HES'lerini yapabilmesi için Çevre etki değerlendirme yani ÇED dediğimiz raporu alması gerekiyor. Bu rapor için yapılması gerekenlerden biri de halkın katılımı toplantısı. Bu 22 Ağustos'ta yapılmaya çalışıldı. Ancak halk buna engel oldu ve e, halkın zaten bu barajla mücadelede yapabileceği ilk adım, atabileceği ilk adım bu toplantıyı fiilen yaptırmamak ve yapılmadığına dair bir tutanak tutturmaktı. Evet bu bir mücadele Hı -hı. yöntemi. Çünkü evet. buna aldığında şirket yani bu toplantıyı yaptım dediğinde chat sürecinin bir aşamasını tamamlamış. Hı, başlamış oluyor. Yani e, oluyor aslında. ve bunun Hı -hı. üzerine e, meşru ben yapabilirim e, durumuna geçiyor. Evet halka haber verdim. ...deyip devam ediyor. Hı hı. E, bundan ilgili olarak ama burada da çok ilginç bir durum yaşandı. Bu evet. toplantı yaptırılmadı. Yaptırılmamasına rağmen jandarma e, işte ve işte valilik yetkililer, şirket yetkilileri... Hı hı. daha şirket doğrusu yetkilileri, valilik evet. miydi? Yani hükümet ve şirket yetkilileri, yetkilileri evet. e, yapılmayan toplantının tutanakını bir şeyler yazdılar. Ve kimseye de göstermediler. Göstermediler ve hı -hı. bunu da e, o toplantı mekandan kaçırmaya çalıştılar. Orada da arbede yaşandı. İnsanlar hı -hı. bu tutanağı istediler. Hı -hı. E, kendilerine gösterilmedi. Orada ilginç bir şey vardı değil mi? Bir karar vardı. Valiliğin aldığı bir karar vardı. Özel evet. e, genelgeyle demiş ki hı -hı. toplantı tutanağı halka gösterilmeyecek. Evet. Ve halk salcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere kendi tutanağına tutmuş... Alakır Nehri Kardeşi halkın katılım toplantısını tutan anda halktan kaçıranların jandarma araçlarıyla halktan kaçanlar olduğunu söylüyor zaten. böyle bir evet. e, Ve soruyorlar nereye kaçıyorsunuz, kimden kaçıyorsunuz, neyi kaçırıyorsunuz <gülüyor> evet. diye e, devam eden bir süreçleri var. Hı. Ya da şöyle bir özet geçebiliriz. Alakır üzerinde sekiz tane HES projesi var. Dördü zaten. Yapılmış evet, evet yapılıyor. Şimdi onlarla ilgili davalar da devam ediyor yanılmıyorsam. Hı -hı. Ama bu yapılması yapılması planlanan dört tanesi için ise çok ciddi bir mücadele, mücadele veriliyor. Sürüyor. Yani, evet. İşte bu e, iki tanesi dediğimiz Alakır 1 ve 2 Hı -hı. E, projelerinin işte Hı -hı. halk katılım toplantısına ilişkin olan Hı -hı. şeyi buydu. Aynı zamanda Hı -hı. Evet. başka bir protesto daha gerçekleşti yine. Ee, 7 20... Eylül'de yapıldı. 28 Ağustos'takinden bahsedelim ha, 28 Ağustos'ta bir imza kampanyası vardı. 20 bin imza toplamışlar ve Antalya Valiliği'ne verdiler. Ancak verirken bile yine 3 temsilci e, Çevik Kuvvet'in valilik önünde oluşturduğu barikatı geçerek ancak e, valilik binasına girmiş ve vermişler bu şeyi ama... Bu da büyük bir başarı bence. Yine bir e, bu Alakır vadisindeki barajları yapan şirketi protesto eden etkinlikler oldu. O da 7 Eylül Cumartesi'nin. Ankara, İzmir, İstanbul'da e, e, şirketi olarak e, evet. binaların önünde e, yeter artık Alakır'dan elini çek eylemleri gerçekleştirildi. Evet. Ama bu haberin içerisinde bir başka insani boyut daha vardı ki biz bu yüzden. Alakır'ı bir daha, bir daha konuşmak istedik. Alakır Hı -hı. Nehir Kardeşliği, Nehri Kardeşliği aktivistlerinden Birhan Erkutlu'na e, açılan davadan ki yarın onun bir duruşması. İlk duruşması yarın olacak. Olacak. Hı -hı. E, Birhan e, bir zaman öncesinde İstanbul'daki yaşamını terk edip Hı -hı. Alakır'da yerleşen ve orada doğayla uyumlu bir yaşam sürmek isteyen birisi. Bütün yaşamını orada planlıyor. Ama, Ama izin vermiyorlar. Evet, HES'lerle e, evet. muzdarip. Bir durumda. Çünkü şöyle bir şey oluyor onun yaşadığı köye yani Birhan'ın yaşadığı köye bir HES kürce HES'i kurulmaya başlanıyor ve o HES'in mühendisi Gökhan Göktaş da Erkutlu'yu kendisine Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ve hemen normalde hani bizde davalar çok uzun sürer. Bir aşamaya gelmesi zaman alır, yıllar alır hatta. Ama bu davada hemen tıkır tıkır Şu işlemeye tıkır başlamış süreç. Şey Adalet etmiş. hızla işlemeye başlamış. Jandarma uzman çavuşu soluğu alakırda Erkutlu'nun topraktan evinde almış. Ve Erkutlu o sırada hastaymış. 39 dereceyle ateşle yatıyormuş. Hemen işte Erkutlu hakkında asılsız suçlamalarda dolu bir tutanak tutup... Ardından da yakalatma e, kararı çıkartmış. Doğru düzgün savunması bile alınmadan saatlerce o hasta haliyle aç susuz ve tehdit altında gözenim, gözetimde tutulmuş Erkutlu. Ve acilen mahkemeye çıkartılıp jandarmanın tutanağı esas alınarak kuvvetli kaçma şüphesinden dolayı adli kontrole alınarak haftada bir jandarmaya gelerek imza verme koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Ve yarın da zaten ilk davası yani ilk duruşması var davanın. Evet, evet şimdi burada süreç çok hızlı e, aktığından bahsediyoruz. Ama Hı -hı. Alakır Nehri için bu kadar hızlı bir süreç işletilmemişti. E, evet. Nehrin üzerinde yapımı süreme planlanan HES'lere açılan pek çok dava yürütmeyi durdurma kararlarıyla sonuçlandı. Ama buna rağmen inşaatlar e, devam etti. Evet. E, hatırlatalım. E, biz <gülüyor> hatırlıyoruz çünkü e, bununla ilgili çok haber çıkıyor. E, şimdi bu Kürce 2. E, Hesse ne ilişkini olarak yürütmeyi durdurma kararı vardı. Aylar boyunca uygulanmadı. 5 evet. Aralık 2012'de mahkemenin kararı var. Evet. E, aylar boyunca bu karar uygulatılmadı. Yani barajın kapakları açılmadı. Barajın kapakları açıldıktan sonra e, 22 gün... Kamu, kamuoyu baskısı evet. açıldı yani. E, karar bulundular, evet. valiliğe e, eylemler yapıldı. 22 gün barajın kapağı açık kalabildi. Sonrasında yine bir kılıf bulundu ve kapak tekrar kapatıldı Kapandı ve nehir susuz kaldı. Sayısız canlı öldü. Ee, ve şöyle bir şey var yani Erkutlu'nun sözleri zaten olup biteni özetliyor. Şöyle demiş o gün kendisiyle ilgili yakalatma kararı alındığında hasta yatağımda 39 derece ateşle daha yolundan 70 kilometre uzaklıktaki jandarmaya imza vermeye mahkum edildiğim gün tüm görüntülerle ve birçok şahitle suçu sabit olan Ethem Sarıslu'nun katili Polis serbestçe bırakılıyordu hem de hem kendini hem de doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını bir şekilde korumaya çalışan halka karşı yürütülen zulüm ve şiddeti bir kez daha bu olay gözler önüne seriyor diyor. Ve şöyle devam etmiş benim başıma gelen bütün yaşam savunucularının başına geliyor gezide olanlar tüm Türkiye'de çeşitli biçimlerde Yaşanıyor. Her yer gezi, her yer direniş diye getirmiş. <gülüyor> evet. Şimdi programın sonuna geliyoruz hızlı. Ama bizim e, daha konuşmak istediğimiz iki tane haber daha var. Bunlardan... E, Birini galiba yetiştirebileceğiz. Onu öyle. bile yeterince e, <gülüyor> ele alamayacağız diye düşünüyorum. Ama ona bir giriş yaparım Hı -hı. yapalım. E, Sarıbudak e, Sarı Deresi'nin resmen kuruduğu ve muhtarının iş makineleriyle... Vadide su, su arayışına oynuyor, girdiğine su. ilişkin Hı. haber. Ee, bu haberin ilginç olan yanı da e, bu e, bir köy muhtarı köyüne su getirebilmek için e, çok ciddi çabalar sarf ediyor. Ve aslında o derenin üstüne bir hes Hı -hı. yapılması için de izin verildiği ortaya çıkıyor. Şimdi evet. bunun içinden e... su akmayan bir derenin bile üzerine HES yapılması için izin verilebiliyor. Hatta 49 yılına kiralanmış burası. Bir de şöyle bir şey var. 49 yılda dolsa bile bir kez daha anlaşmanın yenilenmesi söz konusu. Bu da ne demek? Neredeyse bir asırlık bir süre boyunca bir şeyi, dereyi verebiliyorsunuz bir şirkete. Ee, ve şey diyor muhtar hani bu dereler normalde diyor sadece iki ay coşkun bir şekilde akar geriye kalan on ayda can suyu akar ee, hatta çoğu dere kurur ama buna rağmen yine de HES projeleri yapılıyor bizim aklımız almıyor nasıl niye yapıyorlar bunu diyor. Ve... Şimdi muhtar DSI'den para alarak kuraklık nedeniyle batan suyu çıkarabilmek için e, çaba sarf etmiş köylere hizmet götürme birliğinden de borular alarak e, suyun battığı e, yani suyun köye ulaşabilmesi için boru döşetmiş Evet. Kim yerde on metre ilerlemiş su tekrar toprağa gömülmüş falan. Bunun önüne geçebilmek için muşambalarla işte çelik e, zemin hmm. döşemeleriyle suyu akıtabilmek için gerekli çabaları yapmışlar ki insanlara ve işte oradaki canlılara suyu ulaştırsınlar diye. Şimdi ise yapılan. Olmuşlar, evet. evet. Şunu yapmaya, şu yapılıyor bu nehrin üzerinde. E, HES projesiyle zaten köye ulaşmayan suyun tamamen topluyorlar. Hmm. Kaynağından e, alıyorlar. Bu köyü bypass ederek yani bu köyün atlayarak Sarı Buda'a. Evet. evet. Ballı Üzüm Köyü civarında evet, okay. vadiye götürüyorlar. E, ve de soruyorlar. Bu köy ne olacak? Köylüler soruyor tabii yani. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yani şeyi Can suyu ben. denilen şeyi hmm. olmayan sudan nasıl can suyu alınacak? Nasıl can suyu verilecek bu dereye? Çünkü zaten o miktarda dahi su yok deniliyor. Evet. Burada bunu anlamak Mümkün hmm. değil. Evet e, muhtar sonra devam etmiş. O da çok güzel ifade etmiş zaten. Bizim canımız çıkmış diyor. Hani can, nasıl can suyu verecekler? Bizim canımız çıkmış. Vadide su arıyoruz. Raporlara, rakamlara değil bu vadiye bakın diyor. Biz neye, niçin karşı çıktığımızı çok iyi biliyoruz. Biz yaşamımızın kaynağını kimseye veremeyiz diye evet. devam yani etmişler. Muhtar hala e, naif birbiri biçimde. Ee, bu hesse izin verenlerin durumu bilmediğini düşünerek e, durumu aktarmaya çalışıyor kendi evet. cümleleriyle son bir dakikada e, belki e, şey diyebilir. bahsedebiliriz. E, Geçen haftalarda Bu Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Ekonomik Haklar Sözleşmesi e, su hakkı ile ilgili 15. Genel Yorumundan bahsetmiştik. Hani e, fiziksel erişim suya fiziksel erişim. Hı. Şimdi 21. Yüzyılda demiştik o programda da. Kilimli köyünde insanlar fiziksel olarak suya erişemiyor. Burada da aynı şey söz konusu. Aslında hani devletin bu suyu halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanması gerekirken ne yapıyor onu 49 yıllığına şirketlere veriyor. Ee, bu devletin bir zorunluluğu. Zaten bu genel yorumda da bahsediliyor. Devlet sorumluluklarını sorumluluklarını aynı zamanda yerine getirmiyor. Evet, evet. Öyle de özetleyebiliriz. Evet, muhtarın e, cümleleriyle, sözleriyle de programı isterseniz bitirelim. Evet. Bu su buradaki doğaya, bitkiye, canlıya yetmezken kendisi can çekişirken başkaları buraya nasıl gelir? Burası için tartışma bitmiştir. Tartışmayı biz değil, doğanın kendisi bitirmiştir demiş. Aynı zamanda projelerin Ankara'da masa başında değil, bizzat derelere bakarak, gerçekleri görerek yapılabilir olup olmadığı ortaya konularak yapılmasını talep etmiş. Evet. Çok güzel söylemiş gerçekten. Evet. Peki, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı.